Eşim Kur'an kursuna gidiyor. Dini bilgisi var ama namaz kıldıramıyorum. Kızım da İmam Hatip lisesine gidiyor. Kur'an ezberliyor ama namaz kılmıyor. Bir de küçük kızım var. Küçük kızımın annesini ve ablasını örnek almasından korkuyorum. Bazen boşanmayı bile düşündüğüm oluyor. Ne önerirsiniz demiş hocam? Öncelikle kardeşimizi hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum size ve kendisine de mukabil selam ve hürmet ediyorum. Evet, kıymetli kardeşimize diyeceğim şey şu. Elimizden geldiği kadar namazın ehemmiyetini, önemini anlatan kitapları evde ailece oturup okuyalım. Hanfendi de dinlesin. Ee, hanım kızlar da dinlesinler hı hı. ve güzel örnek olmak suretiyle namazı onlara sevdirmeye gönüllerine yerleştirmeye çalışalım ayrıca Allah'a yalvaralım dua edelim Rabbi cealni mukîmes salati ve min zürriyeti Rabbim beni ve zürriyetimi aile fertlerimi çoluk çocuğumu namaz kılanlardan eyle diye niyazda bulunsun dua edelim. İnşallah ee, umulur ki okudukları o Kur'an hatırına e, çünkü iyi niyetliler. Kur'an kursuna gidiyorlar. Kur'an öğrenmeye çalışıyorlar. Hanım kız İmam Hatip Mektebi'ne gidiyor. Orada dinini öğrenmeye çalışıyor. İnşallah na namazın ehemmiyetini de öğrenecek ve namaza başlayacaklardır. İnşallah. Ümitsiz olmasın kardeşimiz. Bu ve benzeri gerekçelerle de Ayrılmayı düşünmesi uygun olmaz. Aileyi aileyi kurtarmaya çalışsın. Nihayetinde o kız kızcağız Kızıdır, evladıdır. Hanımı da onun evlatlarının çocuklarının annesidir. Onlara acımak gerekir, merhamet etmek gerekir. Güzel güzellikle, iyilikle hanım sabah namazının vakti geldi. Ya, değil mi? Namaz. Uykudan daha hayırlı müezzin söylüyor. Es salatu hayrun minennev. Hadi bir kalkalım, sabah namazını vaktinde kılmaya çalışalım gibi güzellikle, iyilikle e, anlatarak, teşvik ederek, güzel de örnek olarak e, ve de dua ederek inşallah bunlar da namaz ehli olacaklar. İnşallah.